Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Birinci soruda kardeşimin sorusuna cevap veriyorum. Şimdi namaz ibadeti İslam dininin en önem verdiği, en çok önem verdiği ibadetlerden bir tanesidir. En başında gelir. Peygamberimizden namazın önemi hakkında birçok hadis rivayet edilmiştir. En başta Kur'an'da müminlerin özellikleri sayılırken onlar namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirler ifadesi birçok ayette geçmektedir. Ee, namazını terk edenin büyük günah işleyeceği, Allah'a şirk koşacağı ve e, küfre sapacağı hakkında da birçok hadis bulunmamak, bulunmaktadır. Ee, özellikle Peygamberimiz şöyle buyuruyor, şirk ile Kişi arasında namaz vardır. Kim namazı terk ederse şirke düşmüş olur. Başka bir rivayette de küfür ile kişi arasında namaz vardır. Namazı terk eden küfre düşmüş olur buyurmaktadır. Dolayısıyla şirke ve küfre sapan birinin de hem kabirde hem cehennemde azap görmesi elbette ki normal bir sonuç olacaktır. Bu azabın şeklinin nasıl olduğu hakkında hadislerde çeşitli açıklamalar gelmektedir. Sizin bahsettiğiniz şekilde elinde bir taş olacağı ve azap edeceği hakkında bir şey söyleyebilmem için hadis kaynağının verilmesi lazım. Çünkü başka bir rivayette de elinde bir topuz olacak. Ve onun iki kulağı arasına vuracak buyruluyor. Yani hadisleri tam metniyle bilmek lazım. Böyle bir hadis olup olmadığını söyleyebilmek için rivayetin kaynağının verilmesi gerekiyor. Bunun dışında o hadis hakkında bir şey söyleyemem. Kaynağı verilirse ancak söyleyebilirim. Ama namazı terk eden kişinin azap göreceği hakkında ayet ve hadisler var. Hatta namaz şey, cehenneme gidenler hakkında, cehennemlikler hakkında siz ne yaptınız da cehenneme düştünüz diye cehennem melekleri onlara sorduğunda biz dünyadayken namaz kılanlardan değildik diyecekler. Bu ayetlerde geçiyor. Önemli olan şudur. Azabın şeklinin nasıl olacağı değil, namazı terk edenin elbette azaba düşer olacağı meselesidir. Bu nedenle asla namazımızı terk etmemeli ve asla sebepsiz yere ondan uzak durmamalıdır. Namazı terk etmek için bir insanın aklını kaybetmiş olması gerekir. Bir Müslümanın ancak aklını kaybetmiş olması gerekir. Bu kadar önemli bir ibadettir. Kesinlikle terk edilmemelidir.